Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Kenan Doğan. Ve bugün konuğumuzda, stüdyomuzda bizlerle birlikte WWF Türkiye İletişim Yönetmeni Tuğba Uğur. Hoş geldin Tuğba. Merhabalar. Ee, birazdan e, Tuğba ile e, ve WWF'in e, yayınladığı 2014 yılı Yaşayan Gezegen raporunu konuşacağız. Öncesinde ama yine her hafta olduğu gibi hızlıca öne çıkan e, haberlerimize bir göz atalım. E, şimdi hazır aslında konumuzla da ilgili e, Yaşayan Gezegen, gezegenimiz üzerinde ne gibi etkilerimiz oluyor? E, bunu konuşmadan önce e, çok sıklıkla haberlerde de e, Doğa Ana'nın bize verdiği e, uyarılarla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Bunu çok farklı yerlerden, farklı konulardan da görmek mümkün. Ee, örneğin Batı Antarktika'ya gidecek olursak her, son yıllarda da hep gündemde buradaki e, çok hızlı bir şekilde eriyen e, buzul miktarları görmekteyiz birçok etkileri de oluyor. Örneğin deniz seviyesindeki artış gibi. Bir diğer yeni etkiye de bilim adamlarının bir araştırması sonucunda ulaşılmış. E, yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre Batı Antarktika'da son yıllarda yaşanan bu yüksek miktardaki buzul erimesi o bölgedeki yer çekiminin azalmasına da neden olmaktaymış. E, bu son yayınlanan rapora göre. E, her zaman dediğimiz gibi aslında e, doğada her şey birbiriyle etkileyen bir e, neden olduğumuz bizim e, bir Etki Birbirinde yani domino taşı gibi çok farklı başka etkileri de neden olmakta. Ve bunu da önlem alarak kısa sürede engellememiz de mümkün değil. Baştan bunun bilincinde olarak davranmamız gerekiyor. Batı Antarktika'dan Mersin'e geçecek olursak yine benzer bir haber var aslında. Mersin Mut, Mut ilçesinde erik ağaçları çiçek açmış. Ekim ayındayız ve Ekim baharda... Ayırmış. Aslında Mart'ta hani belki de Şubat'ta açması gerekirken bu mevsim anormallikleri yüzünden e, bu mevsim dönemde e, çiçek açıyor. E, ve büyük ihtimal meyveleri olgunlaşamayacaktı. Artık sıkça karşılaşmaya başladık bu durumlarla, bu manzaralarla. E, mevsimlerin karışması e, tabii doğanın da buna karşı verdiği tepki her geçen gün e, her yerde önümüze çıkıyor aslında. Daha bu sabah İsrail'e yayından önce konuşurken e, hatta buraya gelirken bile yol üzerinde çiçek açmış ağaçlarla karşılaştığından bahsetmişti. Evet bizim e, temanın oradaki erik ağacı da çiçek açmıştı maalesef. Ee, o zaman bir başka haberle devam edelim. Ee, ülkemizden bir başka haber. Ee, Fatsa'da binler sağlıklı yaşam hakkını savundu ve Siyanür'e hayır dedi geçtiğimiz günlerde. Ordunun Fatsa ilçesine bağlı Yukarı Bahçeler Köyü'nde bir madencilik şirketinin Siyanür kullanarak yapacağı altın madenciliği faaliyetine tepki olarak... Daha önce duyurusu yapıldığı üzere 6 Ekim'de bir eylem gerçekleştirildi. Geniş kitlelerin ve halkın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte insanlar yaşam hakkını, sağlıklı yaşam hakkını savunmak için bir araya geldiler ve seslerini duyurmaya çalıştılar. Yine geçtiğimiz günlerde ülkemizde bu sefer Bergama'da benzer bir etkinlikte bir araya geldi. insanlar doğa savunucuları. Yerli tahtacı köylüleri, Bergama'da yerli tahtacı köylüleri bir madencilik şirketinin, yine bir madencilik şirketinin köylerini taşmayı planladığı altın madenine karşı ayaktaydı. E, altın madeni Bergama'ya birkaç kilometre uzaklıkta olan bir e, maden ve aslında Bergama'yı su sağlayan havzanın ortasında açılmak isteniyor. E, bölgede aynı zamanda Helenistik dönemden ve yakın dönemden birçok tarihi, kültürel ve bölge halkı içinde kutsal sayılabilecek e, alanlar var. ve Bu yüzden de bölge halkı e, buna tepki olarak bir yere geldi ve seslerini duyurmaya çalıştılar. Hı hı. E, maalesef Türkiye'nin dört bir yanından bu madencilik haberlerini duyuyoruz. E, bunlar e, bir yandan üzücü. Diğer taraftan da insanların e, yaşadıkları yere sahip olmasını görmek de e, umut verici diğer taraftan da. Evet bu haftaki e, haberlerimiz hı hı, kadar. bu kadardı. Şimdi hemen e, WWF Türkiye e, iletişim Yönetmeni Tuba Uğur'a dönerek e, 2014 yılı Yaşayan Gezegen raporuyla konuşmaya başlayabiliriz. Öncelikle hemen sana şunu soralım. Bu rapor aslında WWF'in iki yılda bir yayınladığı bir rapor. Yani ilk olarak ne zaman, yani giriş yapacak olursak ne zaman yayınlandı Hı. ve böyle bir çalışma yapmaktaki amaç neydi ilk başta? Ee, teşekkürler tekrar Yaşayan Gezegen Raporu'na yer verdiğim için bu seferki e, programımızda. E, dediğiniz gibi WWF'in e, iki yılda bir yayınladığı Yaşayan Gezegen Raporu Londra Zooloji Derneği ve e, Küresel Ayakizi Ağı'nın e, işbirliğiyle e, hazırlanıyor iki senede bir bu elimizde bulun tuttuğumuz 2014 e, ait yaşayan gezegen raporda 10 baskısı ya yani 10 <gülüyor> seferdir yayınlanıyor bu e, rapordaki amaç Aslında e, en, ilk etapta e, insanların doğal kaynaklar üzerindeki talebini çeşitli e, ...analizleri yaparak e, ortaya koymak... ...baskısı e, nedir... ...değişimler ne durumdadır... ...bunu ortaya koymak... ...yani dünya üzerinde yarattığımız baskının... E, ...etkilerini ortaya koymak... ...ve bunun da e, toplumlara nasıl yansıdığını da... E, ...ortaya e, çıkarmak... Hı hı. E, aslında yaptığımız seçimlerin ve attığımız adımların e, yaşadığımız gezegende tek dünyada e, izleri var ve e, bu, e, bunların bizi e, taşıyabilmesi için yani doğanın doğal kaynakların bizi e, yaşatmaya devam etmesi için de e, yapmamız gereken çok önemli e, adımlar var. Bunlara hı hı. biraz da e, dikkat çekmeye çalışıyor rapor ve hı hı. çözüm önerilerini bu e, noktada e, vurgulamaya çalışıyor. E, ben ona aslında biraz da raporun içeriğinden, yapısından, kapsamı neyi hı hı. kapsadığından da biraz bahsedeyim çok kısaca. Yaşan Atakım, e... Terimler Tabii e, terimler üzerinde. Da. Evet çünkü bunları sıklıkla da, e, program boyunca e, sarf edeceğiz. E, biyolojik çeşitlilik e, ve yani daha doğrusu türlerin ve popülasyonların e, değişimlerini inceleyen bir yaşayan gezegen endeksini e, yaşayan gezegen raporunda görüyoruz. E, buna karşılık olarak ekolojik ayak izi e, hesaplaması var. <gülüyor> e, biyolojik çeşitlilikteki değişik yani yaşayan gezegen endeksindeki türler ve popülasyonlardaki değişiklik aynı zamanda gezenin ekolojik durumunun da bir göster. ...dergesi olduğu için... Ee, ...ekolojik ayak izimizin ne gibi bir... E, ...baskısı var, e, buradaki de değişimler... E, ...ne yönde e, değişiyor... ...bunu anlamak ve... E, ...çözümlemek açısından önemli... Evet. E, ...buna baktığımızda... E, ...yaşayan gezeneğindeksinde... E, yani 10. sayısını olduğunu söylemiştik, versiyonu olduğunu söylemiştik. Hı hı. Yani bu, öncelikle söylemek lazım, sürekli ge kendini geliştirmeye çalışan bir metodoloji aynı zamanda. Yani sürekli gelişime açık, temsiliyeti, türlerin temsiliyetinin popülasyonlarını artırmak için e, yeni e, yöntemler e, geliştiriyor. E, yaşayan Gezegen Endeks'ini e, Londra Zoroloji Derneği ile işbirliğiyle hesaplanıyor. Bu sayıda 3038 omurgalı türün, yani balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memeli e, türlerine ait e, 10.000 o ...380 e, popülasyondaki eğilimler inceleniyor. Hangi aralıkta diye sorarsanız... 1970 2010 arasında bu inceleme yapılıyor... Hı hı. ...bu e, sayıda. E, ve bu hesaplama... E, Tatlı su, deniz, karasal türleri tropikal ve ılıman kuşaklarda değerlendir. Yani sadece e, türlere küresel açıdan e, ne kadar e, artıyor, ne kadar azalıyor yani böyle bir büyük bir resmi biz görüyoruz ama aynı zamanda e, karasal türler, tatlı su türleri, e, deniz türleri, farklı habitatlarda neler oluyor onun değişimlerini de görmek e, mümkün. E, burada çarpıcı olarak e, söyleyebileceğimiz şey küresel ölçekte e, türlerin popülasyonların %52 azaldığı e, 1900 e göre Yani son 40 yılda e, türlerin popülasyonlarının neredeyse biz yarısından fazlasını kaybetmiş bulunuyoruz. E, buradaki en büyük düşüş e, tropikal özellikle e, alanlarda yüzde 56 gibi bir düşüş e, gözlemleniyor. Ilıman'da, Ilıman kuşakta bu yüzde 36. E, yine e, e, tatlı su, karasal ve deniz türlerine baktığımızda da en fazla düşüş tatlı su yüzde 76 ile. E, yani burada... Aslında çok fazla etken var yaşayan gezegen endeksini etkileyen. Tatler çeşitli. Tatlı su demişken... ...şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim... ...bu rapor Türkiye'ye özel dünya genelinde... ...dünya ki, genelinde değerlendirme... Hı hı. ...dolayısıyla Türkiye'ye özel bir e, detaylı e, veriler yok... ...bazı sıralamalardan birazdan bahsedeceğiz ama... Hı hı. ...şimdi tam da e, tatlı sularda en fazla kayıp demişken... ...şöyle bir yorum yapsak doğru olur mu e, diye merak ediyorum... ne ...şimdi Türkiye'deki bu e, nehir tipi esler... ...daha e, büyük e, kapasitedeki eslerin yapımı artıyor... E, ...ve 2023 yılı öngörüler, öngörülerine göre neredeyse Türkiye'deki tüm nehirler üzerinde e, HES'ler inşa edilmiş olacak. E, bu durumda e, bu tatlı sulardaki yıkım daha fazlayken bizim bu yönde bir e, gidişatta olmamız... E, ...kendi Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğin daha da e, fazla kaybolmasına neden olabilecek diyebilir miyiz? E, yani... Doğru çekemek gerekirse çok da bağlantısız değil yani aslında arada bir bağ var. Çünkü tatlı su türleri e, tatlı su ekosistemlerinde e, varlığını gösterdiği için... ...bu yıkım e, yani, yani 17, %76 gibi e, küresel ölçekte gördüğümüz bu e, azalış. Hı hı. E, aslında belki bir nevi de tatlı su ekosistemlerinin de e, kaybı veya bozulumu... Hı. ...veya bölünmesi, parçalanması gibi sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Zaten e, hani bu raporda yine e, incelenen bir şeydi... E, bu yaşayan gazelin endeksinin e, popülasyonlara yönelik başta tehditler nelerdir diye bir e, analiz yapıldığında... ...yüzde otuz bir nokta dört aşırı sömüme yani aşırı tüketim. Hı -hı. E, ve onun hemen ardından yüzde, pardon yüzde otuz yedi aşırı sömürü, yüzde otuz bir habitat bozulmu ve değişimi. Aslında biraz önce e, senin de bahsettiğin o e, noktaya geliyor. Yani e, tatlı su Enerji, türleri, evet aynen öyle. E, yani ekosistemlerin bozulumu aynı zamanda orada... E, Ev sahibi, oraya türlere ev sahibi yapan doğal yaşam alanlarında e, kaybını getiriyor e, diye düşünüyorum indirekt olarak. Ve burada e, bu türlerin yaşam alanlarının korunması e, dolayısıyla arazi kullanım değişikliklerinin önemini de e, dikkat çekebiliriz. Çünkü bir türü korumak sadece yani tabii kaçak avcılık e, tüketim gibi faktörler de var ama aynı zamanda onların yaşam alanlarının da korunması ...nün önemini vurguluyor bu rapor bir bakım adı. Çünkü son yıllarda da baktığımızda e, korunan alanların sayısal ve alansal olarak arttığını görüyoruz... ...ama türler azalmaya devam ediyor. E, Belki noktada bu noktada korunan alanların öneminden bahsetmek gerekebilir diye düşünüyorum dinleyicilerimiz için de. E, korunan alanlar e, bu raporun sonucunda da ulaştığınız noktada neden önem taşıyor bizler için? Evet. Yani aslında korunan alanlar e, türlerin, en, en, korumada öncelikli türlerin, e, WWF'in öyle bir e, sıralaması var. E, onların ayrıca e, türlerin varlığı ve ekosistemlerin birlikte var olması e, dolaylı olarak e, insanları da etkileyen birçok. E, ...bir noktaya götürüyor bizi. Yani bizde e, gıdaya, suya, enerjiye ihtiyacımız var... ...ve kimse bundan muaf değil. Hı -hı. E, ama burada e, korunan alanların... E, ...gerçek anlamda korunması tek başına... E, ...hani bir alan var ve ilan edildi değil. Yani orada Hı -hı. E, iyi doğal koruma politikalarını da... ...aynı şekilde e, devreye sokmanız Hı -hı. lazım. Yani burada e, rapordan yine bir tane örnek vermek gerekirse... E, Gergedan yine öncelikli korumada öncelikli türlerden bir tanesi diyor ki rapor Afrika'daki pek çok gergedan popülasyonun bölgesel veya popülasyonun pardon tükendiğini veya azaldığını söylüyor bölgesel olarak. Ve bunların çoğunluğunun da koruma alanların içinde olmasına rağmen ortalama popülasyonlarının yüzde 63 gibi bir oranda azaldığını gösteriyor. 2000 1980-2006 arasında ve bu duruma hani etki eden bazı faktörler var. Var. Bu biraz önce saydığım e, hani habitat kaybı, aşırı sömürme, yasa dışı avcılık da mesela bunlardan bir tanesi. E, mesela gergedan söz konusu olduğunda e, bu düşüşteki en büyük nedenlerden bir tanesi yasa dışı ticareti e, boynuzu için. E, burada da yine çarpıcı bir e, gerçek var ki 2007'de bu e, avcılık 13 iken yani 13 tane gergedan e, boynuzu için öldürülmüşken 2013'te bu binden fazla gergedana. E, çıkmış durumda yani bu bir taraftan hani, Evet korunan alanların korunması Türlerin e, orada var olmasını Ve doğal yaşam ortamlarında e, gelişmesini öne ayak olurken e, Ve elzemken e, Tek başına yeterli olmadığını görüyorsunuz Yani iyi, iyi ve güçlü Doğa koruma politikalarıyla yönetilmesi De bir ayrı bir açıdan önemli Korunan alanlarda Evet şimdi bir e, şarkı arası Verelim Tamam. E, ardından e, Rapor hakkında konuşmaya devam ederiz Tamamdır Love and Peace Sabahdan Planet Karavan'ı dinledik. Şimdi programımıza devam ediyoruz. WWF Türkiye'nin iletişim yönetmeni Tuğba Uğur ile 2014 yılı Yaşayan Gezegen raporunu konuşuyoruz. Yaşayan Gezegen raporundan bahsederken birinci bölümde aslında Tuğba bize biyolojik çeşitlikten, türlerden bahsetti ve aslında bir de bunların üzerine insan etkisi var. E, ...rapor bununla ilgili de önemli ve çarpıcı bilgileri içeriyor. E, bununla ilgili Tuğba bize neler söyleyebilirsin, neler paylaşabilirsin rapordan? Öncelikle e, bir doğal kaynak e, kapasitemiz var ve bu kaynaklar sınırsız değil, sınırlı. Bunun yanı sıra e, insanların da bu kaynaklar üzerinde bir talebi var... E, bu dediğimiz hani doğal kaynakların mevcudiyeti, varlığı, yenilebilirlik e, kapasitesi bize biyolojik kapasiteyi getiriyor. Ekolojik ayak izi de insanların bu kaynaklar üzerindeki talebini temsil ediyor. Bu bir hesaplama. E, Küresel ayak izi ağının e, işbirliğiyle yaptığımız, biraz önceki yani geçen gaza endeksinde Londra Zoroloji Derneği vardı. Küresel e, ayak izinde de ekolojik ayak izinin hesaplanmasında da Küresel Ayak izi e, Vakfı Ağ bizlerimle e, birlikte. Burada Küresel hektar alanının bir ortak e, cins hani bir hesaplama e, terim olduğunu söylemem e, lazım. <gülüyor> bir küresel hektar alan, dünyanın e, ortalama verimliği üzerinden bir hektar arazinin üretim kapasitesini belirliyor. Bundan sonraki konuşmalarımızda küresel e, ekolojik ayak izini, küresel hektar alandan ve kişi başına düşen de ekolojik ayak izini küresel hektar alan üzerinden hani konuşacağız. O <gülüyor> yüzden bunu bir açıklamak istedim. Biz e, aslında son yıllarda e, hatta son 40 yıldır diyebiliriz gezegenin biyolojik kapasitesini aşarak yaşıyoruz. Şu anda da raporun bizim önümüze koyduğu rakamlar e, bir buçuk gezegene eşdeğer kaynak tükettiğimizi gösteriyor. Mevcut yaşam tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımız biz buçuk gezegene eşdeğer. Nüfus artışıyla da birlikte bunun e, üç, gezene, üç gezegene kadar çıkacağını öngörüyor rapor. <gülüyor> Biraz ekolojik ayak izinin bileşenlerinden de bahsedebiliriz. Yani bunun hesaplamasında hangi alanlar e, de, kullanılıyor. kullanılıyor? Aynen. Hı -hı. Karbon tutma alanları, balıkçılık sahaları, tarım arazisi, yapılaşmış alan, orman alanları, otlatma alanları olmak üzere çeşitli e, alanların, e, doğal kaynak kapasitesi ve, ve üretim verimliği açısından alanların kapasitesi hesaplanıyor. E, burada dediğimiz e, 1961'de, ee, dokuz, %36 olan karbon e, 2010'da neredeyse iki katına çıkmış durumda yani %53'ünü oluşturuyor şu anda biyolojik e, pardon ekolojik ayak İkolojik izindeki mi? yeri <gülüyor> bu zaten ekolojik ayak izimizin küresel olçekte de yükselmesinin ve iki katına çıkmasının da en büyük e, nedenlerinden bir tanesi bunda tabii ki söylemeye hani, e, tekrar belki gerek var burada e, fosil yakıt kullanımı bundaki Hı -hı. en büyük e, nedenlerden bir tanesi bir buçuk gezegen tüketiyoruz demişken evet. peki daha ne kadar kapasitemiz var aslında? Yani e, kaynaklar bu kadar e, gereğinden fazla tüketilirken daha ne kadar bu dünya yeryüzü e, kaynaklarını kullanabileceğiz? Aslında tek gezegenimiz var diye düşünmemiz lazım ve... Hı. Bunu daha da arttırmamız mümkün. Yani başka bir... ...yani bu evrende başka bir yaşanabilir bir gezegen bulmadığımız sürece... ...tek dünyanın sınırları içinde kalmamız ve e, yaşamamız gerekecek. Burada e, müdahale edebileceğimiz şey ekolojik ayak izimize doğrudan müdahale edebiliyoruz. Yani gerçekten yaptığımız akılcı tercihlerle, akılcıl e, seçimlerle... ...ekolojik ayak izimizi daha düşürmek mümkün elimizde. Biyolojik kapasiteyi de aslında aynı şekilde e, arttırabiliriz. Ama bunun dengesini kurmamız şart. Ee, biz 2010'da e, küresel ekolojik ayak izinin rapora göre e, toplamda 18.1 milyar küresel hektar alan olduğunu veya kişi başına yani bir tuğba olarak benim e, 2.6 küresel hektar alan ekolojik ayak izinin olduğunu gösteriyor rapor. Aynı şekilde e, bu ihtiyaçlarını benim karşılamam için bugün mevcut e, yaşamımı devam ettirebilmem için de toplamda 1. ...7 küresel hektar alana ihtiyacım olduğunu da Hı -hı. aynı zamanda söylüyor. Yani bu arada bir boşluk var. 2.6 ekolojik ayak izi iken, kişi başına 1.7 biyolojik kapasite. Bu aradaki fark zaten bize bu limit aşımını gösteriyor Hı -hı. ve... Hı -hı. 1990'lardan beri hatta biz e, ilk 9 ayda doğal, doğal kaynaklarımızı tüketmeye başladık ve hatta bugün sayıyorduk. Evet ediyoruz. yani 2015'in e, 2015'ten yediğimizin 50. günü neredeyse bugün de. Yani e, biz 19 Ağustos'tu bu sene 2014'te limit aşımını yaşadığımız gün. Doğal kaynaklarını tükettiğimiz gün ee, ve bu nüfus artmaya devam ettikçe biz de daha e, iyi Hazır üretip tüketmedikçe, tüketmedikçe bu daha da öne gelecek bir zaman. Peki hala yaşanabilir bir gezegen için umut var mı? <gülüyor> Çözüm önerilerimiz neler olabilir? Evet, az da Raporda kaldı. evet. Evet. Ee, ya aslında var. E, hiç yok değil. Bunlar hatta uygulanabilir ve pratikte de e, çerçevesi çizilmiş e, şeyler. Yani WWF'in bir yaşayan e, te, daha doğrusu tek dünya yaklaşımı var. E, burada Doğal sermayemizi korumaktan e, daha iyi üretmeye, e, adil kaynak yönetiminden finansal akışların yeniden yönlendirmeye kadar bir çerçevesini çizdiği bir e, prensipler hı hı. E, var. Bunların bir tanesi birlikte e, veya e, tek olarak veya hep birlikte uygulanması... E, Zaten e, değişimi getirecekti. Tek e, ihtiyacımız olan aslında harekete geçmek hı hı. bu noktada. Bu noktada harekete hem e, bireysel olarak da geçmemiz gerekiyor hem de e, karar vericilerin de e, devlet politikaları e, da bu yönde değişiklik alarak çok e, çeşitli e, açılardan. E, ...hakikaten bir değişiklik gerekiyor ki... sonuçlarında etkin olarak görebilelim... ...çünkü yani çok korkutucu bir şey... ...yani Ağustos ayında 2014 yılının... ...kapasitesini harcamış olup... ...2015'ten şu anda... ...tüketiyor olmamız... Gelece, ...yani belki bir çok soyut... ...kavramlar olarak geliyor olabilir... ...ama hani bunun karşısındaki yaşanan... ...işte bu örneğin... ...seller, kuraklık, yakından... Hani ...gıda krizleri Hı -hı. başlayacak... ...bunlar artık hani... Daha karşımıza somut olarak gelmiş olacak evet. ama belki o noktada da geri dönüşümüz çok daha zor, belki de imkansız hale e, gelmiş olacak. Ee... Belki son olarak dinleyeceğimiz raporun detaylarına ulaşmak isterlerse, raporu edinmek ve oradaki bu çarpıcı bilgileri öğrenmek isterlerse nereden ulaşabilirler? Bundan bahsedebilirsek. Tabii ki. Ee, biz WWF Türkiye olarak e, rapor büyük ve kapsamlı bir rapor. E, onun Türkçe özetini e, hazırladık ve e, WWF.org.tr'de e, adresimizde bu Türkçe özetine ulaşmak evet, kapsamlı ülke. bir özet aslında. Hani özet e, <gülüyor> Geniş yani çok özet. geniş bir geniş kapsamlı evet, ama raporun tamamını da yine link veriyoruz e, sayfalarımızdan e, veya e, yani ya bizden WFF veya Panda Ork'tan da yine İngilizcesine tam e, rapora ulaşılabilir. Çok teşekkür ediyoruz e, Tubaya bugün e, WWF Türkiye'den Esel Gül bizlerle birlikteydi ve Yaşayan Gezegen raporunu WWF'in Yaşayan Gezegen raporunu beraber konuştuk paylaştık. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Yeşil dalga çevre mücadeleleri üzerine hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.